Kıymetli izleyenlerimiz tekrar birlikteyiz. Efendim Cane Özkan Arslan'ın sorusu. Selamun Aleyküm hocam. Allah sizden razı olsun. Ben şu an, ben şunu soracaktım. İnsan mürşidini <gülüyor> ağırmak isteyince manevi olarak yanında hisseder mi? Bazı geceler mürşidimizi çağırıyorum. Ağlayarak onunla konuşuyorum. Yanımda olduğunu hissetmek istiyorum. Ondan bunu istiyorum ama bekleye bekleye ağlayarak uykuya dalıyorum. Onu çağırınca onunla konuşunca beni duyuyor mu acaba? Bunu hissetmek istiyorum. Çok ihtiyacım var, bazen şeytan sese veriyor. Sevseydi gelirdi imdadına, koşardı diyor. Ama hemen tövbe ediyorum, bana yardım edin. Evet. Mesela <gülüyor> Müşidin duyması değil, mesele Allah'ın işitmesi, görmesi, bilmesidir. Allah her şeyi bir vesileyle yapar. Müşidini çağırdığında mutlaka <gülüyor> eğer o gerçek bir müşidi kamilse manevi olarak Allah onları beraber eder. Ama bizim istediğimiz gibi değil. Yani gelsin bana şöyle yardım etsin veya böyle yardım etsin. Bunu böyle söylemek edebe aykırıyor olur. Mutlaka ne yapacağını da bilir. Nasıl muamele edeceğini de bilir. Ama yardım eden Allah'tır. Allah her şeyi görüyor mu? Görüyor. Biliyor mu? Biliyor. Duamız da Rabbimize'dir zaten. Sadece onu vesile olarak biliyor ve vesile olarak vesile olmasını istiyoruz. Allah biliyorsa sorun yok demektir. Bunu böyle anlamak gerekir. Bir de ayrıca benim mürşidimi göreyim ya da bana şöyle yardım etsin demek doğru değildir. Kul Rabbine karşı sami olunca Allah onunla beraberdir. Eğer bir vesileyle yardım edecekse mürşidini yardım etmeye vesile eder. Yapan kimdir? Her halükarda yapan Allah'tır. Mürşidide gelir Allah ona yaptırır Onu vesile olarak kullanır Her konuda bu böyledir Yardımı yapan Allah'tır Hidayeti veren Allah'tır Sıkıntıyı, kederi gideren Allah'tır Ama bunu bir vesileyle yapar Biz de mürşidimizi vesile olarak görüyoruz ama Muhatabımız Mürşidimiz değil Öncelikle Rabbimizdir Evet Kardeşimizin gönlü rahat olsun ne demelidir? Rabbim beni görüyor, beni biliyor, bana benden daha yakındır. Mutlaka bana yardım eder. Asıl dostumuz, asıl velimiz de Allah'tır. Mürşidin vazifesi, kuli Allah ile muhatap etmektir. Kendisiyle değil. Allah ile beraber etmektir. Allah'a kul yapmaktır. Allah'ı sevdirmektir. Allah'a davet ettirmektir. Kuli Allah'a, Allah'ı da kula sevdirmektir. O sadece arada bir vesile, Allah hidayeti onunla veriyorsa, muhabbeti onunla veriyorsa, onu vesile ediyor. Ama muhabbeti de, hidayeti de veren Allah'tır. Her konuda yardımı yapan da gene Allah'tır. Evet, mürşit de aynı şekilde bütün kullar gibi bir kuldur. O da kulluğunu yapıyor. Kendisine verilen vazifeyi yapıyor. Onun bilip bilmemesi, görüp görmemesi, bizimle beraber olup olmaması da ikinci derecede olmalıdır. Önce Rabbimizi öne almamız gerekir. Onu sadece bir vesile olarak görmemiz gerekir. Böyle gördüğümüzde inşallah gönlümüz düzelir. Sorun sıkıntı olmaz. Rabbimiz bizi görüyor, biliyor. Sıkıntımızı, sorunumuzu da biliyor. Halimizi, derdimizi ona arz ediyoruz. Evet. Efendim, Habil Aydanist, tam Türk. Selamun Aleyküm efendim. Aleykümselam. Ben iki yıla yakındır, birine tabiim Fakat bulunduğum ortam o kadar kötü ki dedikodular, yalanlar, iftiralar, yapmacık hareketler ve birçok artık, birçok şey... Artık sohbetlerden de tat alamaz oldum. Hale geldim. Ben sizin yolunuzda yürümek istiyorum. Çünkü görüyorum ki, sadece ve sadece Allah zikrediliyor. Ve anlatılıyor. Ama bazen kendimi kötü hissediyorum. Acaba ben Allah'ın bana nasip ettiğini geri mi çevirmiş oluyorum? Bana gösterdiği bu yolu bırakarak hata mı ediyorum? Lütfen bana yardımcı olur musunuz? Evet. Yolu tercih ederken kendi aklımızı, kendi irademizi, kendi ilmimizi, bilgimizi mutlaka kullanıp öyle tercih etmişiz. Allah bize Git şu yola gir dememiştir bu tercihi bize bırakmıştır. Bu tercihi kendimiz yapıyoruz. Oradan istifade edebildiğimiz kadarıyla şükran borçluyuz. Ama eğer kazanamıyorsak, tam tersine zarar ediyorsak, yapmamız gereken şeylerdir. Hemen oradan uzaklaşmaktır. Evet, Allah bize akıl vermiş, iman vermiş, bilgi vermiş, hikmet vermiş, basiret, feraset vermiştir. Bu arada bizim bunu anlamamız gerekir. Anladığımızda hemen oradan uzaklaşmak gerekir. Mesela bazen görüyoruz ki bir müşid-i kamile tabi olduğunu iddia eder. Gitmiş, tabi olmuş kendine göre bir cemaate gitmiştir. Ama sadece onun kibri artmıştır. Küfrü artmıştır. Evet, insan bakınca ne diyor? Keşke böyle bir yola gitmeseydi. Keşke hiç tabi olmasaydı. Olmasaydı da, böyle bir kibre sahip olmasaydı, kaybediyor. Bunun mutlaka bir ölçüsünün olması gerekir, ölçü. Elimizde bir ölçü varsa, bu durumda doğru yapma imkanımız olur, doğruyu bulma imkanımız olur. Nedir o ölçü? Peygamber varisi diyoruz. Eğer o peygamber varisi değilse, oradan uzak durmak gerekiyor. O zaman neyin varisidir? O zaman şeytanın varisi olmuş olur nefsin varisi olmuş olur. Peygamber varisi, evet. Peygamberin vazifesi ise onun da vazifesi odur. Nedir vazifesi peygamberin? Allah vazifeyi vermiştir. Evet. Size bir resul gönderdik. Size ayetlerimizi okuyup açıklasın. Size hikmeti öğretsin. Allah'ın muradını öğretsin. Nefislerinizi teski etsin, temizlesin. Size bilmediklerinizi öğretsin. Ülçü bu. Bunun, ki, bunun dışındaki bütün ölçüler sakte ölçüdür. Hayali ölçüdür. Kendi kendini, birbirini kandırmadır. Başka bir şey değildir. Değil Allah'a yaklaştırma, Allah'tan uzaklaştırmadır bu. Onun için elimizde ölçümüz olsun, ölçüye vuralım. Tuttuysa doğrudur, tutmadıysa yanlıştır. Uzak duralım, uzaklaşalım. Çünkü bize fayda değil, zarar verir. Eğer bulunduğumuz yerde kazanamıyorsak orası bize göre değil demektir. Mesela bütün kardeşlerimize söylüyoruz. Biri bize uyduğunda, tabi olduğunda eğer Allah'a olan muhabbeti her gün biraz daha artmıyorsa, teslimiyeti artmıyorsa, edebi artmıyorsa, bununla beraber akhlaki her gün biraz daha güzelleşmiyorsa, Allah'ın isimleriyle güzelleşmiyorsa ne diyoruz? Hemen burayı terk etsin diyoruz. Nerede kazanabiliyorsa yeri orasıdır diyoruz. Birbirimizi meşgul etmeyelim. Kendi kendimizi de kandırmayalım. Hepimizin Allah'a ihtiyacı vardır. Varsa Allah'a ihtiyacımız. Kazanıyorsak bu imanı, bu teslimiyeti, Allah'a yakınlığı, bu muhabbeti, Allah'a dostluğu evet beraber yürüyelim. Yok kazanamıyorsak, nerede kazanabiliyorsan hemen burayı terk et ve oraya git diyoruz. Bu bir gönlül meselesi. Evet, bunun için de kardeşimiz endişe etmesin. Nerede kazanabiliyorsa yeri orasıdır. Doğru yer orasıdır onun için. Allah aklı vermiş ki biz tercihimizi yapalım diyedir. Evet, inşallah kardeşimiz de aklını kullanır, ferasetle bakar tercihini yapar inşallah. Efendim Gökhan Türkoğlu Selamun Aleyküm hocam Azerbaycan'dan size selamlar Aleyküm selam Sizleri hep izliyoruz Size sorum ben hep namazlarımı kılıyorum Allah'ı ediyorum. Allah'a imanım var Ama bazen imanla ilgili şüphelerim oluyor Ne yapabilirim? Günah mı diye sormuş efendim Evet İmanla ilgili şüphelerim var Yani kendi imanıyla ilgili şüpheleri var İmanla şüphe, imanla şek bir arada bulunmaz. Kesinlikle imanın şüpheden, şekten arındırılmış olması gerekir. Ona şüphe demek doğru değil, vesvese demek daha doğrudur. İman varsa vesvese olabilir. Evet, şüphe değil, vesvese. Şeytanın verdiği vesvese. Eğer biri namazını kılıyorsa, ibadetini yapıyorsa, zikrini yapıyorsa, Rabbinin rızasını dert edilmişse, İmanı olmaz mı? Elbette ki imaniye olur. Elbette ki imanlidir. Ama şeytan vesvese verir. Evet, Resulullah Efendimiz öyle buyurdu. Aleyhissalatü vesselam. Allah mümine vesvese verir. Ne der? Şunu kim yarattı? Bunu kim yarattı? Her seferinde Allah dediğinde bu sefer haşa ne diyor? Allah'ı kim yarattı? Bu vesveseydi. Bu şüphe değil. Vesvese. Ne demesi lazım? Böyle bir durum karşısında ben Allah'a ve Resulüne iman ettim. Alemlerin Rabbine iman ettim deyin dedi. Bunu böyle söyle. Cevabı böyle ver. İnsanın kendine bakması gerekir. Kendine. Kendi Rabbini, imanını kendi üzerinden anlayıp iman etmesi gerekir. Rabbini sevmesi gerekir. Kendi üzerinde. Bir insan kendine baktığında Allah'ın kendisini yarattığını bilir tesadüfen olmadığını, yaratılmadığını, meydana gelmediğini, oluşmadığını bilir. Bütün bu güzelliğe sahip olan, rahmete, merhamete, ikrama, güzelliğe sahip olan mutlaka onu bir yerden almıştır. Onu birinden almıştır. Onu Rabbinden almıştır. Bu öyle kendi kendine olacak bir şey değildir. Çünkü yaratılırken o üzerinde mevcut. O güzellik üzerinde mevcut. Evet görüyor, işitiyor, biliyor, seviyor, irade ediyor, tercih yapıyor, merhamet ediyor. Evet söylemiştim. Küçücük bir çocuk mesela anasına bir şey yapar hemen ağlar. Niye? Merhametinden, sevgisinden dolayı iyidir. Hiç durup dururken çamurdan böyle bir marifet ortaya çıkar mı? Böyle bir sıfat durup dururken ortaya çıkar mı? Bunu Rabbinden almış hepsini. Evet, küçük bir çocuk mesela bakıyorsun ki utandı, haya etti. Rabbinden almış bunu. Eğer bir vesvese şeytan verirse cevabı kendi üzerimizden vermemiz gerekir. Zahiri olarak insan sadece kipliklerine baksa anlar ki bu sonsuz bir kudretin eseridir. Göz yaşına baksa yine öyle. Sadece dişlerine baksa yine öyle. Tırnağına baksa gene o kudreti görür. Yani neresine bakarsa baksın Allah'ın kudreti üzerinde tecelli etmiş. Görünüyor. Onun için Rabbini kendi üzerinden tanımalıdır. Anlamalıdır, sevmelidir, iman etmelidir. Beni yaratan Rabbim demelidir. Eğer kendi dışında onu görmeye, anlamaya, tanımaya çalışırsa uzaklaşmış olur. Kendinden uzaklaşmış olur. Rabbinden uzaklaşmış olur. Önce kendi üzerinden okumalıdır. Önce <gülüyor> İlk e, ayet, ilk vahiy nedir? İkra'ya bismi Rabbikellezi khalak, insane min alak. Oku, evet, seni yaratan Rabbinin ismiyle oku. Ki o seni alakadan, sevgisinden, yakınlığından, ilgisinden yarattı seni. Bu durumda okurken nereden başlamak gerekiyormuş? Kendimizden, kendi üzerimizden başlamak gerekiyormuş. Beni yaratan Rabbim dersek doğru yerden başladık. Devamı gelir. Sonra bütün kainatı, bütün varlığı, Allah'ın indirdiği ayetleri okudukça, hep birbirleriyle karşılaştırdıkça ne yaparız? Anlamış oluruz. Kamil manada iman etmiş oluruz. Dolayısıyla şeytan da artık vesose veremez olur. Çünkü vereceği her vesoseye cevabımız vardır. Ben Rabbimi üzerimde tadıyorum demesi gerekir. Onun güzelliğini tadıyorum, muhabbetini tadıyorum iradesini, kudretini tadıyorum. Ve Allah mutlaka kulun gönlüne vahy ediyor. Bununla beraber kudretini onun üzerinde gösteriyor. Dara düştüğüde mesela öyle bir kurtarışla kurtarıyor ki artık o Rabbini görmüş gibi oluyor. Öyle bir yardımla yardım ediyor ki Rabbini görmüş gibi oluyor. Tatmış oluyor daha doğrusu. O'nun yakınlığını, O'nun sevgisini tatmış oluyor. Bu durumda kur'un bunu kendine, nefsine hatırlatması gerekir. Sonra o açılan kapıyı, şeytanın verdiği vesvese kapısını kapatması gerekiyor. Bir daha oraya vesvese vermesine de müsaade etmemek gerekiyor. Onu dinlememek gerekiyor. Ne demek lazım? Köpek havlıyor. Ciddiye almamak gerekiyor. Ciddiye almayıp o perdeyi kapattığımızda bir daha da vesvese gelmez. Evet o bunu bir süre yapmaya çalışması lazım ki İnşallah kardeşimiz, kardeşlerimiz böyle yapar Böyle sorunlu olan, sıkıntısı olan Bununla beraber Allah ne buyuruyordu? Ruhlar Rabbimizi gördük diye kalplerinde, bedenlerinde sema ederler Raks ederler Her birimiz mutlaka Rabbimizi görmüşüz Evet o elast Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hitabında Rabbimizi gördük ve şahit olduk. Ve bu bizim gönlümüzde bu iman mevcut. Bu aşk, bu muhabbet bundan dolayı bizden mevcuttur. Eğer Rabbimizi görmüşsek, bu, bu durumda onu tatmaya çalışmak gerekir. O yakınlığı tatmaya çalışmak gerekir. Ve mutlaka bütün veliler, bütün Allah dostları evet, dünyaya geldikten sonra bir daha geldikleri yere geri dönüp o Allah'ın cemalini bir daha müşahede ederler. Bir daha buna şahitlik yaparlar. Zaten şahit olmamışsa o müşid-i kamil olmaz. Dolayısıyla o velayetini teslim almış veli olmaz. Velayetin şartı Allah'ın cemalini müşahede Evet, Bu müşahedeyi yapınca zaten ne soru kalır, ne vücuse kalır, ne şek kalır, ne şüphe kalır. Ne, ne vardır orada? Sadece iman, sadece aşk, sadece muhabbet olur. Aşktan, muhabbetten bir insan. Bir hazreti insan. Müşid-i de bunun için tabi olunur. Yoksa bana şefaat etsin diye değil. Bana yardım etsin diye değildir. Ben Rabbime kavuşayım diye. Vuslat budur. Vuslat yolculuğu. Bunun için yapılır. Vasıl olmak için. Rabbimize kavuşmak için bizi yaratan Rabbimizle beraber olmak için, cemalini müşahede etmek için bu yol yürünür. Müşid-i bunun için tabi olunur. Niyet de budur. Başka bir niyet orada olursa bu durumda o meseleyi anlamamıştır. Hiçbir şey anlamamıştır. Kendi kendini kandırmıştır ya da birileri onu kandırmıştır. Evet. Evet. <gülüyor> Efendim Azerbaycan'dan bir mesaj daha var efendim. Elsen Mirzeyev. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Efendim biraz kendi şubelerini yazmışlar. Okuyamadım. Okuyacak inşallah. İnşallah. Evet affedin. Umud, e, unuttum. Öncelikle tebrik etmeliydim. Öğrenmek istiyorum ki İsra suresinde 78-79 ayette buyuruyor. Sana ait teheccüd namazı kıl ki Allah seni dilediği makama ulaştırsın. Teheccüd namazı, namazı hangi hangi vacip vacip namazlarla neyle farklanır? Evet. Niyeti nasıl tutulur? Mümkünse evet. hocamız açıklama etsin. Evet. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Hayırlı bayramlar demiş efendim. Allah razı olsun. Bütün kardeşlerimizin Azerbaycan'daki bütün kardeşlerimizin ayrıca bayramları mübarek olsun inşallah. Evet, tercih namazı Resulullah Efendimiz için farzdır. Vacip aynı zamanda farz demektir. Allah'ın vacip kıldığı farzdır. Gereklidir yani. Vacip ve vacip oldu. Farz oldu. Gerekli oldu demektir. Bu senin için gereklidir dedi. Bu ayet ilmeden önce Sahabe de Resulullah Efendimiz'le beraber aynı şekilde vacipmiş gibi kılıyordu. Başka bir ayet-i kerime var mesela. Kiminizin ticareti için, kiminizin başka şeyler için, kiminizin hasta olması hasebiyle bu vacip olan namazı üzerinizden kaldırdık. Ama devamında ne diyordu? O makamı mahmuda ulaşman için bu gereklidir. Eğer böyle yaparsan böyle bir nimete hak kazanırsın demektir. Bütün veliler ve bütün mürşidi kamiller onu farzmış gibi yani teheccüd namazını farzmış gibi kılarlar. Niye? Övülmek için. Rabbim beni övsün, beni sevsin diye. Gereklidir onlara. Buna beraber onu yapmadığında bir farzı yerine getirmemiş olmuyor ama ne buyurmuştu e, kutsi hadiste kurum kendisine farz kıldıklarımla en güzel şekilde bana yaklaşır sonra diğerleriyle bana yaklaşmaya devam eder evet kurum böyle yapınca evet o ben o kurumu severim ben bir kurumu sevdiğimde o kurum benimle görür benimle işitir benimle tutar benimle yürür benimle diler benimle sever bu hale gelebilmek için. Diğerleri dedi ya, diğerlerinin en başında teheccüd namazı gelir. Birinci sırada gelir bu. Onun için bu namaz da yolcusu için mutlaka gereklidir ve mutlaka olması gerekir. Yani bir müşid kamil tabi olanlar için mutlaka bu gereklidir. Çünkü Allah'ın kendisini sevmesini, övmesini ister. Rabbini tercih etmiştir. Dolayısıyla o da Resulullah Efendimiz'e tabi olup, farzın dışındaki evet, bu Kendisi için sünnet olan ya da nafile olan bu emri de yerine getirir. Dolayısıyla kazanır. Özellikle mesela perdeler gece açılır. Gece. Yani teheccüd namazının vaktinde açılır. Ne zamana kadardır? Gece yarısından üçte bir geçtikten sonraki zaman sabah namazının imsaka kadar olan bölüm teheccüd namazı vaktidir. Resulullah Efendimiz iki rekat kılmıştır veya iki rekatla bir selam verip dört rekat kılmıştır. Sekiz kılmıştır, on iki kılmıştır. Ee, rivayete göre e, genel olarak e, dört rekat kılmıştır. Bunu da böyle anlamak gerekiyor. Gece namazı. İnşallah beraber kılmaya çalışacağız. Rabbimize yakın olalım diye. Ona gerektiği gibi hamd etmiş olalım. Buna beraber hamde layık, övgüye layık olalım diyedir bu. Efendim Ertuğrul Dündar Selamun Aleyküm Namazlarımın sadece farzlarını kılıyorum Sünnetleriyle beraber kılınca Hızlı hızlı kılıp Hiç huşu duyamıyorum O yüzden sadece farzları kılsam olur mu? Saygılar demiş efendim Evet İbadetlerimiz, namazımız özellikle Az olsun ama kaliteli olsun İmanımız orada O namazımızda tecelli etsin. Zuhur etsin üzerimizde. Sadece farzları kılmak yeterlidir zaten. Resulullah Efendimiz mescidinde sadece farzları kılmıştır. Diğer sünnetleri, nafileleri evde kılmıştır. Mescide bir tek farzları kılmıştır. Farzı kıldığımızda yeterli oluyor mu? Elbette ki yeterli olur. Önemli olan çok namaz kılmak değildir. Namazımızın miraç olmasıdır. Hariteli olmasıdır. Allah'ın huzurunda durarak namaz kılmamızdır. Namazı kılarken Allah'ın huzurunda olduğumuzu tartmaktır. Huşu içinde, haşyetle. Yoksa huşuyla, haşyetle, o muhabbetle, miras olmayan bir namaz, taklidi bir namazı olur. Sadece namazın dışı vardır, içi boş. Ruhsuz bir namaz. Dolayısıyla o ruhsuz olan o namaz, sahibine bir fayda vermez. Onu kötülüklerden alı koymaz. Ferhad'dan, aşırılıktan alı koymaz. Çünkü sadece bedeni olarak eğilmiş, kalkmıştır. <gülüyor> Allah'ın huzurunda layık olmayan bir duruşla da durmuştur. Evet, fayda yerine zarar görme tehlikesi vardır. Bütün mesele kulun elinden geleni yapmasıdır. Ne kadar yapabiliyorsa o kadar namazın müeyyaz olması için çaba gayreti sarf edip Allah'ın huzurunda durmaya çalışması lazım on rekat kılacağına dört rekat kılsın ama kaliteli olsun. Resulullah Efendimiz buyurmuştu aleyhissalatü vesselam, insanlar madenler gibidir. Kimi altın gibi, kimi gümüş gibi, kimi teneke gibi, kimi mücevher gibi, pırlanta gibidir. Onun ibadeti neyse o da odur. Yani teneke gibi bir insandan teneke gibi bir ibadet olur. Teneke gibi bir ibadet de insanı teneke gibi yapar. Namazımız en azından altın gibi olsun, kaliteli olsun, mücevher gibi olsun. Olsun ki namazımız, ibadetimiz bizi o Resulullah Efendimiz'in buyurduğu altın gibi, mücevher gibi yaptığı insanlardan yapsın bizi. Bize bunu kazandırsın. Yoksa çok namaz kılmış. Yani 10 ton demir, teneke, 1 kilo altın yapar mı? Yapmaz. O için az olsun ama kıymetli olsun. Değerli olsun. Bizi Rabbimize yaklaştırsın. Bizi kötülüklerden, Ali alıkoysun. Evet. İbadetin, ibadeti çoğaltmaya değil, kalitesini artırmaya çalışmamız gerekir. İnşallah böyle yapacağız. Ee, az olsun, öz olsun ama kaliteli olsun. Evet. Efendim, Hacı Yıldız Adana'dan göndermiş efendim. Beş yıldır Cuma Cuma bayram namazını kılamıyorum, evde de kılamıyorum. Her işim ters gidiyor, abdeste alamıyorum. Tek başıma bir yere gidemiyorum. sağa sola bakıyorum bunalım içinde. <gülüyor> Kalabalığa giremiyorum, yardım edin bana hocam. Bana hocamla telefonda konuşmak istiyorum. Daha anlatacaklarım var diye sormuş efendim. Evet, olur. Görüşür inşallah. Sorun ne sorunu olursa olsun, o nefsani bir sorundur. Allah insanı kendisine abdolsun diye, kul olsun diye, aşık olsun diye yaratmış. Hayatı da baştan sona imtihan olarak beyan etmiş. Kazanma imkanı olarak beyan etmiş. Hayatı doğru anlamayınca, Rabbimizi tanımayınca, kendimizi kul olarak anlamayınca, Mutlaka yanlış şeyler anlarız, yanlış şeyleri düşünürüz. Kendimize göre bir şeyler üretiriz ya da birileri bize neyi öğretmişse onunla düşünür, onunla anlamaya çalışırız ki bu bizi ters tarafa götürür. Bütün hastalıkların, psikolojik hastalıkların sebebi budur. Nefsin, nefsin hastalığıdır bu. Yapılması gereken şey nedir? Tedavisi nedir? İnşallah yol yakındır. Eğer fazla derinleşirse oradan çıkmak da zor olur. Evet Yapılması gereken şey Allah'a dönmektir. İman etmektir. Allah'a güvenmektir. Tevekkül etmektir. Kulluğumuzu Rabbimize arz etmektir. Ona güvendiğimizde sorun biter. Ama güvenmek gerçekten çok zor şeydir. Kime sorarsanız sorun mutlaka ben Allah'a güveniyorum der. Eğer güveniyorsa bu durumda onun hiçbir şeyden endişe etmemesi gerekir. Ve o bilir ki, iman etmiş ki, Rabbi onunla beraberdir. Ona ondan daha yakındır. Ne yana dönerse dönsün, onun veçi oradadır. Her şey onun gücünde, her şey onun kudretindedir. Her şeyi ihata etmiştir. İlmiyle ihata etmiştir, kudretiyle ihata etmiştir. O dilenmeden ağaçtaki yaprak sallanmaz. Bu durumda Allah'a Tevekkül eder, teslim olur, güvenir, kendini ona bırakırsa korkmaz ve endişe etmez. Eğer korkup endişe ediyorsak teslim olamadık. Ona güvenemedik demektir. Ne yapmaya çalışmak gerekiyor? İmanımızı artırmaya çalışmamız gerekiyor. Neyle? Zikirle, tefekkürle, Allah'ın ayetleri üzerinde tefekkürle, evet, secdeyle, bütün gönlümüzle Allah'a dönerek, Rabbimizin isimlerinden tanımaya çalışarak kendi arziyetimizi bilerek, kulluğumuzu bilerek hiçbir gücümüzün, kudretimizin olmadığını bilerek bütün gücümüzün, kudretimizin sadece duamız olduğunu, tercihimiz olduğunu bilerek evet, bunu anladığımızda zaten Allah'a teslim oluruz güveniriz, tevekkül ederiz endişe de etmeyiz kendimiz için endişe etmeyiz hayatımız için endişe etmeyiz Evlatlarımız için endişe etmeyiz. Anamız, babamız için endişe etmeyiz. Hiçbir şey için endişe etmeyiz. Niye? Mülkün sahibi gerekeni yapar. Bizim sahibimiz gerekeni yapar. O bizi korur. O bizi muhafaza eder. O bize öğretir. Çünkü o bizi seviyor. Bize de düşen onun sevgisine karşılık verip ona güvenmektir. Allah'ın bir ismi de El-Mümin'dir. Güvenilen, güvenilmesi gereken, sevilen, sevilmesi gereken, imanı veren, o sevgiyi, o aşkı, o muhabbeti vere, Allah'ın isimlerine iman tam olursa, imanda sorun olmaz. Gönülde sorun olmaz. Nefis herhangi bir şekilde vesvese veremez. Şeytan vesvese veremez. Sorun, Allah'a iman sorunudur, meselesidir. Evet, imanı çoğaltmaya çalışmak gerekiyor. Allah'ı zikretmeye çalışmak gerekiyor. Özellikle La ilaha illallah zikrini yapması lazım ki, manasıyla beraber Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka kudret sahibi yoktur. Allah'tan başka benim sahibim yoktur. Mülkün sahibi yoktur. Her şeyin sahibi Allah'tır. Benim sahibimdir. O Rahman ve Rahim'dir. Güvenilmeye layık olandır. Vekil olandır. Hafiz olandır. Beni koruyandır. Muhafaza edendir. Veduddur. Beni sevendir, Beni bana bırakmayandır. Evet. İmam insanı insan eder. insanı hazreti insan eder. İnsanı evet. Allah ile beraber, kendisiyle beraber güç ve kuvvet sahibi yapar. İnsanı emin kılar. Nefsinden emin kılar. Şeytandan emin kılar. Ama imanda zafiyet olunca kul düşer. Aciz olur. Gücü bir şeye yetmez. Şaşkın olur. Şaşırır. Kendini unutur. Rabbini unutuğu için kendini unutur. Düşer. O geçmişte ne kadar Allah yolunda olduğunu düşünse de, iddia etse de, Allah yolunda çaba gayret sarf ettiğini söylese de aslında kibirlenmiştir. Kibir, neye karşı, Kime karşı? Allah'a karşı kibirlenmiştir. Allah her şeye bir ölçü koymuş ve her şeyi bir vesileyle yaratır. Onun için Pir Hazretleri ne buyuruyordu? Mürşidi olmayanın mürşidi şeytandır. Yani sen Allah'tan olan bir mürşidi kabul etmezsen ne yaparsın? Kedine başka mürşid ararsın. Başkası sana mürşidlik yapar. Mürşidlik yapan şeytan olur. Allah'tan bir yol göstericisi olmadan, kendi nefsinin hevasına uyandan daha zalim kim vardır buyurdu. Kime diyor Kendine. Onun için, mürşidsiz olduğu için mi böyle olur? Allah'tan bir yol göstericisi olsaydı, Allah'a davet etseydi, o Rabbini sevseydi, Rabbine iman etseydi, Rabbine aşık olsaydı, Rabbine güvenseydi, böyle olur muydu? Böyle olmazdı. Şeytan ona yol göstermeye kalkışmazdı. Ama mürşid olmayınca, Şeytan yolu gösterdi. Şeytanın tuzağına düştü. Nefsani olan bütün hastalıklar şeytanın tuzağına düşmektir. Nefsin hasta olmasıdır. Evet. Kurtuluş da aynı şekilde iman etmeye bağlıdır. Allah'a güvenmeye, tevekkül etmeye bağlıdır. Allah'tan emin olmaya bağlıdır. Evet. Efendim İmandan şüphe duyan ve buna engel olamayan nasıl gerçek bir iman kazanır ve tövbe eder demiş bir izleyicimiz efendim. Evet. Söyledim biraz önce. Yapılması gereken şey Allah'ın isimlerinden Rabbini tanımaktır. Allah kendini nasıl tanımışsa öyle tanımaya çalışmaktır. Bunun için El Esma'u'l-Husna'yı önce okuyacak, anlayacak yetmez. Bir de iman edecek. O da yetmez. O iman ettiği, sevdiği Allah'ın isimleri onun üzerinde tecelli edecek, aklaka dönüşecek. Sonra o aklak ile zaten işleyeceği her amel hayır olur. Nimet olur, ikram olur. Evet, Olması gereken şey bu. Sorunumuz da budur. Rabbimizi tanımıyoruz. Tanısaydık ne olurdu? Tanısaydık ona aşık olurdu. Tanımadığımız için İmanımız artmıyor, ona olan muhabbetimiz artmıyor. Tanımadığımız için teslim olamıyoruz. Tanımadığımız için ona güvenemiyoruz. Sorunumuz burada. Evet, tanımak gerekiyor. El Esma'ul Hüsna'dan. Bunun için özellikle El Esma'ul Hüsna desteri yaptık ki Rabbimizi tanıyalım. Önce Rabbimizi tanıyacağız. Mesela sahabe anlatıyor. Resulullah Efendimiz'in vefatından sonra ders gören bir yerde sahabe bunu söylüyor. Biz diyor, görüyorum ki, görüyoruz ki siz imanı öğrenmeden, iman etmeden önce Allah'ın kitabını öğrenmeye çalışıyorsunuz. Ama Resulullah Efendimiz böyle talim ettirmedi. Önce bize iman ettirdi. Önce bize Rabbimizi tanıttı. Önce, önce bizi şirkten tebrizledi, bu kitabın sahibini tanıttı, iman ettirdi, sonra kitabı okutturdu. Siz kitabın sahibini tanımadan kitabı okumaya çalışıyorsunuz. Bu yanlış, bu ters tarafa gidiştir. Evet, bunun içinde ne yapıyoruz? Allah nasip ederse medreseyi açıyoruz. İnşallah önce imani öğretiyoruz. İman etmeyi talim ettireceğiz. Evet, önce iman etmek lazım. Sonra Allah'ın kelamını öğrenmeye, anlamaya çalışmak lazım. Eğer kardeşlerimiz e, El Esma'ul Hüsna sohbetlerini takip ederlerse, baştan sona zaten internette e, mevcut, İnşallah nasıl iman ettiklerini anlarlar. Rablerini isimlerinden ayetleriyle beraber Allah'ın kendini tanıttığı gibi tanırlarsa, İmanlarının nasıl kemale erdiğini, nasıl Allah'a yaklaştıklarını, Allah'ı nasıl sevdiklerini görür ve bunu tadarlar. Ondan sonra imanın şartları geliyor. Bir de ayrıca onu anlatmaya çalışmış zaten. Evet. Bu ikisinden sonra Allah'ın ayetlerini okurması gerekir. Anlamaya çalışması gerekir. Yani ayetleri anlamadan önce ayetlerin sahibini tanımamız gerekir ki okurken ne demek istemiş? Anlayabilelim. Muradını, hikmetini anlayabilelim. Evet. Efendim Ayşegül Ceylan. Selamun aleyküm efendim. Sizi çok seviyoruz. Ergani'den yazıyoruz. Sorum şu. Efendim mana alemine dalmaktan korkuyoruz. Nasıl yapmak gerekiyor? Teşekkür ederiz. İyi yayınlar demiş efendim. Evet. Mana alemine dalmaktan korkmak, tefekkür yapmaktan korkmak, perdenin açılmasından korkmak mutlaka nefse ait bir durumdur. Nefse ait bir duygudur. İmana ait, ruha ait bir şey değildir. Çünkü ruh zaten Allah'ın nefretliği saf, açtır, muhabbettir. Rabbini istiyor. O herhangi bir perdenin açılmasından yana ya da mana alemine dalmaktan endişe mi? Etmez. Tam tersine bunu ister. İsterken Nefis de buna muhalif olur. Nefis buna itiraz eder. Nefis bundan korkar. Neden? Çünkü nefsi üreten insanın kendisidir. Eğer ölmekten korkuyor, o aleme dalmaktan korkuyor. Topraka ait olduğu için, bütün derdi toprak olduğu için, dünyaya ait şeyler olduğu için, o alemden korkar ve endişe eder. Dalmaktan da dolayısıyla korkar. Ne yapmamız lazım? Nefse evet, aradan çekil dememiz lazım. Rabbimi göreyim, öleyim. Manevi olarak o mana alemine dalayım, varsın öleyim. O aleme daldıran Allah değil midir? Dünyadayken onu koruyan, muhafaza eden değil midir? Hiç kuruna böyle bir tehlikeyi yaşatır mı? Bu mümkün midir? Hayır. Nefis boşuna korkuyor, boşuna endişe ediyor. Evet, nefse aradan çekil demek lazım. Eğer Rabbim beni zaten huzura alacaksa bu şekilde alsın. O aşk halinde, o muhabbet halinde alsın. Allah derken alsın. Dediğimizde o da boyu büker sonra bakar ki bir sorun yoktur. Birkaç sefer zaten böyle olduğunda, sorun olmadığını anladığında, artık o da endişe etmez. Bilir ki, Rabbi onu koruyor. O da onu anlar, o da iman eder. O da, o karanlık da nura garkı olur. Nefis zaten nurlanınca, saf ruh olmuş olur. Aradan da çekilmiş olur. Nefis karanlık, ruh ise aydınlık, nurdur. Nefis ruhun nuruyla aydınlanınca, o da Rabbini ister, güzel yapmayı ister ve sever. E, sahibine de yardım eder. Zorluğu çıkarmaz, yardım eder. İnşallah öyle. E, nefsi susturmayı e, becereceğiz, öğreteceğiz. Bunun nefisten olduğunu bilip nefse ona bir muamele yaptığımızda o korku, o endişe de gider inşallah. Evet. Efendim Ertuğrul Dündar, sevgili hocam bir sorum daha. Kabir azabı ile ilgili kabir azabı var ise bu ayette denilen gibi Yasin suresi 52. ayette onlar eyvah başımıza gelenlere mezarımızdan bizi kim kaldırdı o Rahman'ın vaat buyurduğu işte bu imiş gönderilen peygamberler de doğru söylemişler derler. Kısaca ayette söylendiği gibi eğer azap görülüyorsa neden yattığımız yerden bizi kim kaldırdı deniliyor. Azap görülüyorsa uyandıkları için sevinmezler miydi? Yasin Suresi 52. ayeti tersir yapabilir misiniz hocam? Saygılar demiş efendim. Evet, Allah razı olsun. Kabir azabı ile ilgili soruya cevap verirken anlatmıştım. İnsanlar öldükten sonra Allah her bir insana farklı muamelede bulunur. O kabir aleminde Tek bir hal geçerli değildir. Çok farklı haller geçerlidir. Nasıl? Yani insanlar uyur ve uyanırlar demek evet bu ayete uygundur. Ama başka ayetler de var. Hepsini birden anlamak gerekiyor. Mesela sadece bu ayete bakanlar kabir azabı yoktur dediler. Kabir azabının olduğunu nereden anlıyoruz? Söyledim. Farklı farklı muamele yapıyor Allah. Mesela şehitler için ne dedi? Ne buyurdu ayet kerimede? Onlar diridir. Onlar Allah katında rızıklanırlar. Resulullah Efendimiz onlar cennettedir dedi. Cennet nimetlerinden istifade ederler. Kuş gibi orada uçarlar, dolaşırlar. Cennet nimetlerinden istifade ederler kıyamete kadar dedi. Aynı şekilde Allah, Firavun'un ve onun ehlini anlatırken ona yardım edenleri o ileri gelenlerini anlatırken ne dedi? Onlar sabah akşam ateşe, cehenneme arz dolunurlar. Ahirette de, kıyamet günü de zaten oraya girerler. Ya bu da ayrı bir ayet. Böyle olunca bunu nasıl anlamak gerekiyor? Allah'ın muamelesi farklıymış. Aynı şekilde bir de bu ayet vardır. Uyurlar sanki yarım gün ya da günün bir kısmı kadar uyumuş kendini zannederler. Öyle uyanırlar. Uyanınca ne derler? Kim bizi yattığımız yerden kaldırdı? Bu başka bir ayet. Bu durumda herkes için durum farklıymış. Kimisi cennete gidiyormuş. Evet, Mukarrebun için Allah'a en yakın olanlar dedi. Onların hali daha farklıdır. Kimisi ne? kimisi böyle yarım gün uyuyup uyanmış gibi kalkıyor. Kimisi cehennemle. Cehennem e, azabıyla azap görüyor. Cehenneme girmiyor ama Cehenneme arz ediliyor. Cehennem ona arz ediliyor. Gösteriliyor ona, burası senin yerindir. Senin gideceğin yer burasıdır deyip, o azaptan ona tattırılıyor. Cehenneme girmiyor ama. Bu durumda, müşrikler, iman etmeyeler, kafirler, Firavun'un azabıyla azap görmüş olur. Aynı şekilde, mertebesine göre, Allah yolunda ölenler, şehit olanlar da, nasıl ki hemen, onlara cennet varsa, derecesine göre, onlara yakınlığına göre, imanına göre de, evet aynı şekilde insanlar cennete arz olur ve cennet onlara arz olur, daha doğrusu. Resulullah Efendimiz öyle buyurdu. Ölen biri için ya kabri, ya cehennem çukurlarından bir çukur, ya da cennet bahçelerinden bir bahçe olur. Nasıl? Ona açılır. Senin yerin burasıdır. Azap olarak zaten bu yeter. Eğer cehennemi görüyorsa, yerini görüyorsa azap olarak bu yeter. Cenneti görüyorsa nimet olarak bu yeterdir. Onun için farklı farklı ayetlerde farklı farklı Allah beyan ediyor ki anlayalım diye herkese muamele farklıdır. Mümine farklıdır, kafire farklıdır, müşriye farklıdır. Allah yolunda ölene, şehit olana farklıdır. Allah'a yakın olanlara farlıdır. Diğer insanlara, çocuklara farklıdır. Eee kabirde dolayısıyla her bir insanın durumuna göre hangi sınıfa dahil oluyorsa muamele ona göredir. Bir kısmını da aynı şekilde uyuyup yarım gün günün bir kısmına kadar uyuyup uyandığını zanneder memnun -mem süremizin sonuna da sonuna da geliyoruz iki mesajla beraber. Hiç Buyur, Efendim bir izleyicimiz mesaj yollanmış. Allah'ın aşkına söyler misiniz siz kimsiniz efendim? Varlığınızdan dahi habersizken kilometre, kilometrelerce uzaktan hayatıma girdiniz. Anamdan, babamdan, kardeşimden, evladımdan öte oldunuz. Bir Allah, bir Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de Pir Muhammed Hüseyin bir yana Canımda dahil Bütün dünya bir yana Anlıyorum ki yıllarca aranan Beklenen, özlenensiniz Hoş geldin Sefalar getirdin hayatıma Can efendim Siz bana Allah'ın Bir lütfusunuz, karanlıklar içinde Kalan bir zavallının Son umudusunuz Bütün sevgim ve saygılarımla Demiş efendim Allah razı olsun Allah için sevmek başka bir şeydir. Allah ne buydu ayet de, Efendimiz buyuruyordu, kişi ile beraberdir. Allah'ı seven, Allah'ın Allah sevdiğini sever, Allah'ı seveni sever. Bu insanın kendi gönlündeki aynı zamanda e, tezahhurudur. Biri ben Allah'ı seviyorum deyince bunun ispatı nedir? Onun üzerinde nasıl zuhur eder? Allah'ın sevdiğini sever, Allah'ı sevenleri sever. Bu onun üzerinde zuhur ettiğinde o Allah'a aşık bir kuldur. Allah mutlaka onları beraber eder, gönül itibariyle beraber eder. Onlar birbirini sevdiklerini zannederler. Aslında Allah ikisini seviyor, iki gönlü birbirine bağlarken kendi sevgisiyle onları birbirine bağlıyor. Sevgi, muhabbet, imam böyledir. Onun için ayet-i kerimede buyuruyordu. Siz bir ateş çukurunun tam kenarındaydınız. Allah sizi kurtardı. Sizin gönüllerinizi birbirine bağladı. Gönüllerinize ülfet verdi. Lütufta bulundu. Neyi lütfetti? Neyi, hangi ülfette bulundu? Evet, sevgisiyle lütufta bulundu. O sevgisi yüzünden, lütfu yüzünden sayesinde kardeşler oldunuz. Birbirinizi sevdiniz. Bir ve beraber oldunuz. Bu durumda eğer böyle bir lütfa nail olmamışsa biri, mümin olduğunu iddia etmesi bile doğru değildir. Mümin olamamış. Allah onu o ateş çukurunun kenarından kurtarmamış. Evet, şart neymiş? Sevmekmiş. Kardeş olmakmış. Bir ve beraber olmakmış. Allah için sevmekmiş. Dolayısıyla bütün bu sevgilerin hepsi Allah'a gider ondan dolayıdır çünkü. Allah bizi böyle birbirimizi sevenlerden eylesin. Beraber eylesin. Hem dünyada hem ahirette beraber eylesin inşallah. Amin. Efendim İstanbul'dan bir izleyicimiz mesaj yollamış. Selamun Aleyküm. Musa Aleyhisselam alan hitabına nasıl dayandı? Sakin sakin esasını esasını anlattı. Bu hitap ilham ile miydi? Hocam üzerimize rahmet olup sağınak yağmur gibi yağıyorsunuz. Hakkınızı nasıl ödeyebiliriz? Demiş efendim. Allah razı olsun. Allah'ın Hazreti Musa'ya hitabı mutlaka perde arkasındandır. Öyle buyurdu. Allah e, hitap ederken, konuşurken bir kuruyla konuşurken perde arkasından konuşur dedi. Perde olan şey nedir ona? Perde olan ruh'tur. Ruh gönülle Allah arasındaki perde olmuş olur. Allah e, ona hitap ederken ne söylediğini de beyan ediyor. Olduğu gibi hitabı net alır. Diğer bu hitap var mıdır? Elbette ki yine perde vardır arada, ruh perdesi vardır gönüle inerken. Yani hitap ruha gelir, ruhtan gönüle geliyor. Yoksa gönüle direkt gelirse kul darmadağılan toz duman olur. Allah Musa ile konuştu buyurdu ayet-i kerimede. Nasıl konuştu? Böyle. iki insanın konuşması gibi konuştu onunla. Vahyederken de bu böyledir. Vahyederken gönüllü vahyediyor. Orada kelime yok. Orada sadece mana vardır. Ama konuşurken olduğu gibi konuşmuştur. Peki diğer kullarıyla konuşuyor mu? Elbette ki her kuru Allah konuşur. Ve her kurunun gönlüne Allah vahyeder. Nasıl vahy ediyor? Vahy ettiği mutlaka hayırdır, mutlaka rahmettir, mutlaka ikramdır. Yani gönlümüze hayırdan ne gelirse o Allah'tandır. Öyle buyurdu ayet-i de. Hayırdan size ne geliyorsa o Allah'tandır, şerden ne geliyorsa kendi nefsinizdendir. Hayır olarak aklıma geldi, aklıma şöyle güzel yapmak geldi dediğimizde bilelim ki Allah gönlümüze vahyetmiş. Şer olarak ne geldiyse o da kendi nefsimizdendir, o da şeytandandır. Bir hayri mesela yapmak isteriz, örneğin yolda yürüyoruz, ihtiyaç sahibi biri bizden bir şey istiyor, dileniyor baya. O anda gönlümüze şuna şöyle bir ikramda bulunayım, şöyle bir yardım edeyim, şöyle bir şey vereyim dediğimizde bilelim ki Allah bize, gönlümüze vahyetti, kurun, buna ikramda bulun dedi. Biz ne diyoruz? Ben böyle düşündüm diyoruz. Oysa ki o düşünceyi gönlümüzden alıyoruz. Gönlümüze gelmiştir o. Peşinden bakarsan başka bir fikir geldi. Belki bu zengindir. Belki ihtiyacı yoktur. Yani e, ben niye ben yardım edeyim? Başkası yardım etsin. Dediğimizde bu da şeytandan, bu da nefistendi. O zaman her anda Allah kurulunun gönlüne vahyeder. Buna beraber nefis, şeytan da oraya vesveseyi verir. O hayırdan alıkoymak için, men etmek için. Kul her anda Rabbi ile muhataptır. Sadece Hz. Musa muhatap olmamış. Her kul muhataptır. Bütün peygamberler Allah ile muhatap olurken, bütün kulları adına muhatap olur. Ama bir de kulun Allah ile özel muhatap oluşu vardır ki, her anda kul onunla muhataptır. Mesela dua ediyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyoruz. Övme ve övülme, alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Allah'a mahsustur Özel olarak O'nundur. Er rahman Rahim, o Rahman ve Rahim'dir. Sen Rahman ve Rahim'sin diyoruz ya Rabbi. Maliki yevmidin, sen din gününün sahibisin, benim sahibimsin. Her halimden hesaba çekecek olansın. İyâkenâbdû ve yyâkenâstaîn. Bunu direkt Allah'a söylüyorsun. Yalnız sana abd oluyoruz ve yalnız seni istiyoruz. Biz senin aşığınız ve seni istiyoruz. Seni senden istiyoruz. Neyi istersek isteyelim, senden istiyoruz. Kul bu şekilde Allah ile muhatap olunca, Fatiha'yı okurken buna cevap alması gerekmez mi? Gerekir. Ne buyurdu? فَسْكُرُونِ اَسْكُرْكُمْ وَشْكُرُونِ وَلَا tekfurun Beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Sen Allah'ı nasıl zikredersen Allah da sana cevabı öyle verir. Vadi var. Sen beni zikredersen ben seni zikrederim. Yani bir kul, Ya Rabbi seni seviyorum, ben senin abdinim, ben senin kurunum, ben seni istiyorum, seni istiyorum dese alacağı cevap ne olur? Ben de senin Rabbinim. Seni kul olarak, abd olarak, aşık olarak kabul ediyorum. Ben de seni istiyorum. Allah dilediğini zatına seçer. Ben de seni seçtim. Sen beni seçtin, tercih ettin. Ben de seni seçtim. Ben de seni tercih ettim. Ediyor. Demez mi? Der. Onun için namazı kılarken namaz, miracımız olsun. Rabbimize böyle söylediğimizde cevabı alalım. Cevabı alıp almadığımızı nasıl anlarız? Eğer her zerremizde bunu tattıysa gerçekten bunu söylediysek cevabı alırız. Gönlümüze alırız. Kelime olarak değil. Rabbim de bana böyle söyledi. Ben de seni seviyorum dedi. Deriz. Bunu tadarız. Bunu tattığımızda bilelim ki Rabbimizi bizi zikretti gerçekten. O da bizi zikretti. Zikrimize cevap verdi daha doğrusu. Evet. Allah bizi kendisiyle beraber olanlardan eylesin. Onu zikredenlerden eylesin. Allah'ın kendisini zikrettiği kullarından eylesin. Allah'ı tercih edenlerden, seçenlerden eylesin. Allah'ın zatına seçtiği kullarından eylesin. Amin. Sevdiği kullarından eylesin. Amin. Allah bizi aşıklardan eylesin. Amin. Allah bizi kendisini, sevdiğini, kendisinden razı olduğu kullarından eylesin. Amin. Rabbimiz bütünüyle bizden razı olmadıkça, onun sevgisini kazanmadıkça, ona layık kul, abd olmadıkça, muradi üzerimizde gerçekleşmedikçe, Bizi huzura almasın inşallah. Amin. Bizi huzura alırken bir dost gibi, bir sevgili gibi huzuruna aldığı kullarından eylesin inşallah. Amin. Allah bütün kardeşlerimizden razı olsun. Kardeşlerimize muhabbetlerimizi muhabbetlerimiz arz ediyoruz. Amin. Efendim çok teşekkür ederiz. teşekkür ederiz. Kıymetli izleyenlerimiz soramadığımız sorularımız var. İnşallah bir sonraki programımızda inşallah efendimize sorarız. Süremiz yeterli olmadı, malum. Ayrıca bir de bir duyurumuz vardı, bir hatırlatma. Allah nasip ederse diğer tipimiz bir yılı geride bırakıyor. 2 Ekim'de Cuma günü inşallah saat 19'da Pırlanta düğün salonunda inşallah Efendimizle birlikte olacağız. Tüm izleyenlerimiz davetlidir, bekliyoruz inşallah. Bir sonraki programımızda buluşmayı ümit ediyoruz. Allah'a emanet olunuz, kalınız esen kandız efendim.